Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah vebaat. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı isimli kitabımızın 77. sayfasından okumaya devam ediyoruz inşallah. Kendisinin sevilmesi Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Yüce Allah'ı sevmek, imanın Tat ve gücündendir. Her Müslümanın Allah ve Resulü'nü kendisinden, çocuğundan, ebeveyninden ve bütün insanlardan daha çok sevmesi gerekir. Bu Allah'a imanın samimiyetini ve doğruluğunu gösterir. Enes radiyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kimde üç şey bulunursa imanın tadını almış olur. Allah ile Resulü kendisine başkalarından daha sevgili olan kimse, bir kulu seven fakat yalnız Allah için seven kimse, Allah kendisini kafirlikten kurtardıktan sonra yine kafirliğe dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmayan kimsedir. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Sevginin sadece Allah'a, buğzun, öfkenin sadece Allah için olması Allah'ı sevmek demektir. İnsan dünya malı için sevmez veya nefret etmez. Bundan dolayı Müslüman'ın peygamberleri, velileri, sıddikleri, şehitleri ve salih kimseleri sevmesi kafir, münafık, Müşrik biddatçı ve günahkarlara buz etmesi gerekir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendi gölgesinden başka gölge olmayan günde gölgesi altında olacağı yedi kişiden bahsetmiştir. Allah'tan bizi o yedi kişiden birisi olan Allah yolunda birbirlerini sevip buluşmaları da ayrılmaları da buna bağlı olan iki kişiden. Biri yapmasını temenni ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yüce Allah, nerede benim azametim için birbirlerini sevenler, onlar için peygamberler ve şehitlerin gıpta ettiği nurdan minberler vardır buyurur. Hadis Müslüm'de geçmekte. Kulların korkuyla ümit arasında olmaları, Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır. Mümin ancak Allah'tan korkar. Çünkü Allah'a ibadet edenin ondan korkması ve ümit etmesi gerekir. Böylece o korkuyla ümit arasında dolaşan birisi olur. Ancak bu korku yırtıcı hayvan veya düşmandan korkma gibi yaratılıştan mevcut olan korkudan başkadır. Yüce Allah... Kullarına kendisinden korkmalarını emreder. Bu konuda şöyle buyuruyor. Sadece benden korkun. Bakara suresi ayet 40. Korku sadece Allah'tandır. O saptıklarında hakka dönmeleri için kullarını korkutmak maksadıyla ayetler gönderir. Depremler, yanardağ patlamaları, şiddetli rüzgarlar, Taşkınlar, güneş ve ay tutulması ve devasız hastalıklar sadece haktan uzaklaştıkları için insanların kendi elleriyle kazandıklarının karşılığıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Biz o istenen mucizeleri yalnız korkutmak için göndeririz. İsra suresi ayet 59 İnsanların elleriyle kazandıkları günahları yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Belki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor. Rum suresi ayet 41. Gördüğü Allah'ın kainatla ilgili mucizelerinden ders alıp Rabbinden korkan kimse nefsinin hevasına yani keyfi arzusuna son verecektir. Gördüğü mucizeler onun harama yaklaşmasına engel olacak ve onu Allah'ın yasak ettiklerinden uzak tutacaktır. Yaratıcısından korkan o kimseye Rabbi şunu müjdelemiştir. Kim Rabbinin divanında durup hesap vermekten korkmuş ve nefsini kötü heveslerden men etmişse onun barınağı Cennettir. Naziat Suresi ayet 40-41 İmam Ahmet korku ve ümit hakkında şöyle demiştir. Kulun korku ve ümidinin aynı olması gerekir. Hangisi baskın gelirse o sahibini helak eder. Çünkü ümit tarafı üstün gelirse Allah'ın azabından kurtulduğuna emin olanlardan olur. Korku tarafı üstün gelirse Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olur. Her ikisi de kul hakkında kötüdür. Onun için korkusuyla ümidinin aynı ve eşit olması gerekir. İnsanın Allah'ın azabından korkması, kıyamet gününden, o günün büyük korkularından ve sahnelerinden korkmasını gerektirir. Yüce Allah Kur'an'da, Kullarını bazen ateşle, bazen kafirleri helak etmekle, bunlardan önce kendisiyle korkutur. Bunlar sadece kendisine ibadet etmeleri, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamaları içindir. Bu Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Değerli okuyucu kardeşim, şimdi sana kullara Rablerinden korkmalarını ve ona dönmeleri, dönmelerini gerektiren bazı sahih hadisleri sunmak istiyorum. Bunları İmam Nebevi riyaz Salihin adlı kitabında zikretmiştir. 1- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem getirilecek, o gün onun yetmiş bin bağı olacak. Her bağla birlikte onu çeken yetmiş bin melek bulunacak. Hadis Müslüm'de geçmekte. 2- En-Numan bin Beşir radiyallahu anh şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Kıyamet gününde cehennemliklerin azabı en hafif olanı o kimsedir ki onun iki ayağının altındaki çukurlara iki ateş parçası konulacak. Onların etkisiyle beyni kaynayacaktır. Buhari ve Müslüm'de geçmekte bu hadis. 3.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü insanlar mahşer yerinde sıkışmaktan, şiddetten, güneşin yaklaşmasından terleyecektir. Öyle ki dökülen terler yetmiş arşın derinliğinde yere geçecek ve onların ağızlarına yükselip gem gibi olacak. Hatta kulaklarına ulaşacaktır. Hadis Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. 5- Adi bin Hatim radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet günü her birinizle tercümansız olarak konuşur. Sonra o kimse bakar fakat önünde hiçbir şey göremez. Sonra önüne bakar kendisini ateş karşılar. O halde yarım hurmayla da olsun ateşten korunun. Buhari ve üstünde geçmekte hadis. Burada sunduğum hadislerle başka hadisleri okuyanın kendisiyle Allah'ın azabı arasına bir siper yapması gerekir. Rahmetini umarak Rabbine kavuşuncaya kadar insana Allah'tan ümit etme gücünü gerekli gören ayet ve hadisler vardır. Bazı alimler hasta ve ölmek üzere olan insanlarda Ümidin korkuya üstün geldiğini söylediler. Çünkü o rahmet ve mağfiretini umarak Rabbi hakkında zanda bulunur. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf suresi ayet 157. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Nisa suresi ayet 116. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bindiği hayvanın tergisindeki Muaz radıyallahu anh'a şöyle dedi. Allah'tan başka hak ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve rasulü olduğuna içten şehadet getiren hiçbir kul yoktur ki Allah onu cehenneme haram kılmasın. Muaz Allah'ın rasulü, bunu insanlara haber vereyim de sevinsinler mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman buna güvenirler de amel etmeyi bırakırlar dedi. Bunun üzerine Muaz onu ölürken ilmi gizleme günahından kurtulmak için haber vermiştir. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh şunu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Allah'ın yüz rahmeti vardır. Onlardan bir rahmetini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. İşte onlar bu sebeple birbirlerine şefkat gösterip birbirlerine acırlar. Vahşi hayvan yavrusuna bu sebeple acır. Allah 99 rahmetini sonraya bırakmıştır. Onlarla kıyamet gününde kullarına rahmet edecektir. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki günah işlememiş olsaydınız Allah sizi giderir de günah işleyen bir topluluk getirirdi. Onlar Allah'a istiğfar ederler o da kendilerini affederdi. Hadis Müslüm'de geçmekte. Yüce Allah. Kullarını teybeye teşvik etmiştir. İsteseydi onları helak ederdi. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Eğer Allah insanları yaptıkları işler yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Fatır suresi ayet 45 Bu anlattıklarımızın özeti, Müminin tevbe-i samimi bir tevbe ile Allah'a yönelip ona sığınması, ondan korkması, ondan ümit etmesi ve Allah hakkında zanda bulunması gerekir. Mümin, Rabbinin rızasını kazanmak için ibadet yaparak ve yasaklananlardan sakınarak Mevlasına yaklaşmalıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kim ki, Hemen ateşin elinden çekilip kurtarılır da cennete sokulursa işte o felaha ermiştir. Ali İmran ayet 185 Kulun bütün amellerinin Allah için olması Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Kul ancak Allah'a dua etmeli, ancak O'na yaklaşmalı, ancak O'ndan yardım istemeli... Ancak Allah için kurban kesmeli, ancak Allah'a sığınmalı, sadece O'na yemin etmeli, sadece O'na adakta bulunmalı, ibadetleri ancak O'na yapmalıdır. Bütün hareket ve davranışları yüce Allah için olmalıdır. Çünkü kul sadece bunun için yaratılmıştır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. De ki benim namazım.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 Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolluğunu ümit ederek yapması gerekeni terk etmez. İnsan yaptığı amellerin karşılığını görecektir. Eğer onlar iyi olursa insan için sevap ve ecir vardır. Eğer iyi değilse mal ve çocukların fayda vermeyip ancak Allah'a sağlam ve temiz kalp getirenin kurtulduğu günde sadece kendisini ayıplasın. Bunlar Yüce Allah'ın kulları üzerindeki hakları arasındadır. Allah'ın izniyle artık konuyu bunlarla tamamlıyoruz. Daha faydalı olması için günümüzde birçok Müslümanın yaptığı bazı şirkle ilgili meseleleri anlatacağız. Bazı Müslümanlar değişik İslam ülkelerinde tevhidin mükemmelliğine aykırı olan şirke dair bazı şeyler yapmaktadırlar. Hatta Bazılarının yaptıkları açıkça Allah'a ortak koşmaktır. Sahibini küfre götüren bazı bidatler ortaya çıktı. İlim adamları bu bidatlerle geçmişte ve şimdi savaşmışlardır. Birçok davetçi akide dışında işe yaramayan önemsiz şeylerle uğraşmaya başladılar. İnanç yönünü bıraktılar. Alimler ise insanların kabir ve mezarlar konusunda büyük şirke, bidat ve hurafelere düştüklerini, sapıklığa davet edenlerin birçok cahiliyi ve amandan bazılarını ele geçirip, onları helake götürdüklerini, onları kendilerine kul köle yaptıklarını, batıl yollarla, ilim ve velilik adıyla onları emirleri altına aldıklarını görürler. Aşağıdakiler o şirkle ilgili meselelerden, Bazılarıdır. Büyük şirk. Bu bir takım kısımlara ayrılır. 1- Korku konusunda şirk. Ancak Allah'tan korkulur ve 3 çeşit korku vardır. A- Gizli korku. Bu put, tagut, ölü, görünmeyen cin ve insan gibi Allah'tan başka bir şeyden korkulmasıdır. Bu korku dinin en önemli meselelerindendir. Kim bunu Allah'tan başkası için yaparsa Allah'a büyük şirk ile şirk koşmuş olur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. İman ediyorsanız onlardan korkmayın, benden korkun. Ali İmran ayet 175 B- İnsanın bazı kimselerden korktuğu için yapması gerekeni terk etmesi bu haramdır. Ve tevhidin mükemmelliğine aykırı olan küçük şirkin bir türüdür. Hadiste şöyle denilmiştir. allah Teala kıyamet günü kula şöyle diyecek. Kötü olanı görünce onu değiştirmene ne engel oldu? O da şöyle diyecek. Rabbim insanlardan çekindim. O da şöyle cevap verecek. Korkulmaya en layık olan bendim. İbni Kesir bunu şu ayetin tefsiri esnasında zikreder. İsrail oğullarından inkar edenlere Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi. Ve haddi aşmışlardı. Yaptıkları kötülüklerden Birbirlerini vazgeçirmiyorlardı. Ne kötü şey yapıyorlardı. Maide suresi 78-79 C. Tabii korku. Bu düşman veya yırtıcı hayvan ve benzeri şeylerden korkmaktır. Nitekim Yüce Allah Musa aleyhisselamın kıssasında şöyle buyurmuştur. Bu yüzden Musa içinde bir korku duydu. Haha suresi ayet 67. 2. Sevgide şirk. Sevgi, İslam'ın üzerine kurulduğu temeldir. Allah sevgisinin mükemmel olmasıyla İslam dini mükemmel hale gelir. Onun eksikliğiyle İslam eksilir, sevgi ikiye ayrılır. A. Özel sevgi. Boyun eğmeyi, ibadetin mükemmel olmasını, Sevgiliyi başkasına tercih etmeyi gerektiren kulluk sevgisidir ve sırf Allah için olan sevgidir. Bu sevgide hiçbir kimsenin ona ortak koşulması caiz değildir. B. Ortak sevgi. Bu üç kısımdır. Tabii sevgi, aç olanın yemeğe karşı duyduğu sevgi gibi. Şefkatten ileri gelen sevgi, babanın çocuğuna duyduğu sevgi gibi. Dostluktan ileri gelen sevgi, dostların birbirine duyduğu sevgi gibidir. Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahhab ettemimi şöyle diyor. Sevgisi Allah'ın sevgisine denk olan bir ortak edinen kimse en büyük şirktedir. 3- Tevekkülde şirk. Tevekkül sırf Allah'a yapılması gereken en önemli ibadet türlerindendir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eğer iman ediyorsanız Allah'a dayanın. Maide Suresi Ayet 23 İmam İbni Teymiye şöyle der. Bir kimse yaratılmışlardan bir şeyler umup ona tevekkül etsin de onun hakkındaki zannının boşa çıktığını görmesin. İşte bu mümkün değildir. Allah'tan başkasına tevekkül üç çeşittir. A- Yardım, korunma, rızık ve şefaat gibi istekleri gerçekleştirmede ölülere, gayip olanlara ve benzeri tağutlara tevekkül gibi, sadece Allah'ın kadir olduğu şeylerde tevekkül, bu büyük şirktir. B. Allah'ın verme veya defetme gücü verdiği şeylerde bir otoriteye veya becerikli ve canlı bir şahsa tevekkül eden kimse gibi Açık sebeplerde tevekkül etmek. Bu küçük şirktir. Çünkü kişiye dayanıp güvenme söz konusudur. C. Satmak ve almak gibi. Becerebildiği bir işi yapması için bir kişinin vekil yapıldığı tevekkül. Bu ise caizdir. Allah'a tevekkül sadece Allah'a yapılması gereken bir görevdir. O ibadet türlerinin en özlüsü tevhid mertebelerinin en üstünü ve en önemlisidir. 4. İtaatteşik İtaat sadece Yüce Allah'adır. Peygambere ise onun adına itaat edilir. Yöneticilere ve alimlere de Allah emrettiği için itaat edilir. Ancak Allah'ın haram, he, Allah haram kıldığını helal kılmada, veya Allah'ın helal kıldığını haram kılmada alim ve idarecilere itaat eden kimse Allah'a ortak koşmuş olur. Haramı helal kılma ve helali haram kılmada idarecilere itaat etme, itaat şirkine girer. Haramın helal kılınmasına razı olan müşrik ve kafir olur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de oysa kendilerine yalnız tek ilah olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. Ondan başka hak ilah yoktur. O onların ortak koştukları şeyden münezzehtir. Tevbe suresi ayet 31. Elçinin emrine alkırı davrananlar. Kendilerine bir belanın çarpmasından yahut onlara acı bir azabın uğramasından sakınsınlar. Nur suresi ayet 63. Eğer onlara uyarsanız siz de ortak koşanlar olursunuz. En'am suresi ayet 121. Rablerine itaat eden ve ona giden yolu bilen o kimselerin sözlerine bak ve onların söylediklerini oku. İmam Malik rahimeullah şöyle demiştir. Hepimizin sözü kabul edilebilir veya reddedilebilir. Ancak şu kabirdekinin yani Allah Resulü'nün sözü hariç. İmam Şafi Şafii İmam Şafii rahimehullah İmam Şafii rahimehullah hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir. Sözüm Allah'ın Resulü'nün sözüne aykırı olursa benim sözüme itibar etmeyin. İmam Ahmed rahimehullah İsnadı bilip de Sufya'nın görüşünde olan kimselere şaşıyorum. İmam Ebu Hanife Rahimehullah ise söz Resulullah'tan geldiğinde memnuniyetle başımın üstünde yeri var. Sahabeden geldiğinde de aynı şekilde başımın üstünde yeri vardır. Bu sözlerden Allah'ın dinine soktukları Mevlid, İsra, Miraç, Şabanın yarısı gibi bid'at günler ortaya çıkarma, kabir ve mezarlara tevessül etme ve tevhide aykırı şirkle ilgili meseleler gibi hurafe, bid'at ve sapıklıklarda alimlere itaatin caiz olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. 5- Allah hakkında kötü zanda bulunmak Allah hakkında kötü zanda bulunmak tehlikelidir. Çünkü Allah hakkında iyi zanda bulunmak tevhidin gereklerindendir. Onun hakkında kötü zanda bulunmak tevhide aykırıdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bunlar Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötü akıbet başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Fetih suresi ayet 6 Allah hakkında kötü zamda bulunma çeşit çeşittir. A. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yüce Allah şöyle buyuruyor. Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser? Hicr suresi ayet 56. Kafirler topluluğundan başkası, Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf suresi ayet 86. B. Allah'ın yarattıklarını, başıboş bıraktığını zannetmek. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Sizi sadece boş yere yarattığımızı, ve gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız Müminun suresi ayet 115 Sizi sadece boş yere C Genellikle Allah hakkında kötü zan pek çoktur. Amelinin boşa gitmemesi ve kaybedenlerden olmaması için mümin bundan sakınmalıdır. 6 İçinde Allah'ın adı geçen bir şeyle alay etmek. Müslüman'ın Allah'ın kitabında, onun elçisi sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslüman alimlere saygı göstermesi, içinde Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın adı geçen bir şeyle alay eden kimseyle ilgili hükmü bilmesi gerekir. Müslüman bu konuda dikkatli davranmalıdır. Böyle bir şey yapan, İlim adamlarının ittifakıyla kafirdir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberi ile mi alay ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra... Tekrar kafir oldunuz. Tevbe suresi ayet 65 ve 66. İlim ve kendilerindeki ilim yüzünden ilim adamlarıyla alay etmek bu konuya girer. Yani bu da küfürdür. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetiyle alay etmek, misvakla emri bil maruf nehyi anil münkerle alay etmek de böyledir. İslam dininin bu zamana uygun olmadığını söylemek de küfür çeşitlerindendir. Ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alemin.